Allah'tan rızık istemeyin. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın ve Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın Tabiun neslinin önde gelen müfessir ve hadis hafızlarından Ebu'l-Hattab Katade anlatıyor. Enes bin Malik radiyallahu anh'a Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Evet vardı diye cevap verdi. Enes bin Malik radiyallahu şöyle diyor. Yemenliler İslam'ı kabul edip heyetler halinde Medine'ye gelince Peygamber aleyhisselam işte size Yemen halkı geldi. El sıkışma adetini ilk başlatan onlardır buyurdu. Bera bin Azib radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İki Müslüman karşılaşır da Allah rızası için birbirlerine muhabbetten dolayı selamlaşıp el sıkışırlarsa daha birbirlerinden ayrılmadan günahları bağışlanır. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor bir adam Resulullah aleyhisselatu vesselama geldi ve ey Allah'ın Resulü İçimizden biri din veya nesep kardeşiyle yahut arkadaşıyla karşılaştığında Ona saygı ve sevgisini göstermek için önünde eğilebilir mi diye sordu Peygamberimiz hayır eğilemez buyurdu Adam peki ona sarılıp öpebilir mi diye sorunca Hayır ancak uzak bir yerden gelmiş veya uzun bir yolculuktan dönmüş ise o zaman onunla kucaklaşabilir diye cevap verdi. Bu defa adam elini tutup onunla tokalaşabilir mi dedi peygamberimiz evet bunda hiçbir sakınca yoktur. Ancak erkeğin nikahlı eşi ve kendileriyle evlenmesi haram olan yakın akrabaları yani annesi, Kızı, kız kardeşi, halası, teyzesi, yeğeni dışındaki kadınlarla tokalaşması doğru değildir buyurdu. Safan bin Assal radiyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi yine kendisi gibi Yahudi olan arkadaşına gel şu peygamber olduğunu iddia eden kişiye gidelim de gerçekten peygamber olup olmadığını anlayalım dedi. Böylece ikisi birlikte Resulullah Aleyhisselam'a geldiler ve Musa Aleyhisselam'a verilen dokuz büyük mucizeyi yahut ona verilen on emirden dokuzunu sordular. Peygamberimiz bütün soruları doğru olarak cevaplayınca onun elini ve ayağını öperek şahadet ederiz ki sen gerçekten peygambersin dediler. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhum'a yaşadığı bir olayı anlatırken şunları söyledi. Biz de Peygamber aleyhisselamın yanına gelip elini öptük. Resulullah bu davranışımızı yadırgamadı. Ayşe radiyallahu anhum'a anlatıyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam Zeyd bin Harise komutasındaki bir askeri birliği düşman topraklarına göndermişti. Peygamber aleyhisselam benim odamdayken Zeyd bin Haris'e Medine'ye döndü. Sonra peygambere gelip kapıyı çaldı. Resulullah da kalkıp elbisesini sürüyerek yanına gitti. Ve onu kucaklayıp alnından öptü. Ebu Zer radiyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam bana din kardeşini güler yüzle karşılamak gibi basit zannedilen bir davranış bile olsa hiçbir iyiliği küçümseme buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam Ali radıyallahu anh'ın oğlu Hasan'ı öpmüştü. O sırada peygamberimizin yanında bulunan Akra bin Habis adındaki bir bedevi kabile reisi benim 10 tane çocuğum var fakat onlardan hiçbirini öpmedim dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Yüce Allah mahşer günü kullarını hesaba çekecek ve Ey Adem oğlum ben hastalandım fakat sen beni ziyarete gelmedin diyecek. Adem oğlu şaşkınlıkla Ya Rab sen alemlerin Rabbiyken ben seni nasıl ziyaret edebilirim diyecek. Bunun üzerine Allah hatırlasana filan kulum hastalanmıştı da onun ziyaretine gitmemiştin. Hiç düşünmedin mi? Eğer onu ziyaret etseydin beni ziyaret etmiş kadar sevap kazanacak ve benim rızamı onun yanında bulacaktın buyuracak. Sonra yine Ey Adem oğlu senden beni doyurmanı istedim fakat sen bana yiyecek bir şey vermedin buyuracak. Adem oğlu: Ya sen alemlerin Rabbiyken ben seni nasıl doyurabilirim diyecek. Allah hatırlasana filan kulum senden yiyecek istemişti de vermemiştin. Hiç düşünmedin mi? Eğer ona yiyecek verseydin beni doyurmuş kadar sevap kazanacak ve verdiğini benim katımda mutlaka bulacaktın buyuracak. Sonra yine ey Adem oğlum senden su istedim fakat vermedin buyuracak. Adem oğlu yarap sen alemlerin Rabbiyken ben sana nasıl su verebilirim diyecek. Allah filan kulum senden su istemişti de vermemiştin. Hiç düşünmedin mi? Eğer ona istediğini verseydin bana su vermiş kadar sevap kazanacak ve verdiğini benim katımda mutlaka bulacaktın buyuracak. Ebu Musa radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Hastaları ziyaret edin, açları doyurun, düşman elinde esir olan Müslümanları kurtarın. Evet, saygıdeğer dinleyenler. Resulullah Aleyhissalatu vesselam tarafından özgürlüğüne kavuşturulmuş eski bir köle olan Sevban radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir Müslüman hasta olan bir Müslüman kardeşini ziyarete gittiğinde oradan ayrılıncaya kadar cennet hurfesi içindedir buyurdu. Sahabiler cennet hurfesi nedir ya Resulallah dediler. Peygamberimiz cennetin olgunlaşmış meyvesidir buyurdu. Ali radıyallahu anh diyor ki peygamber aleyhisselamı şöyle buyururken işittim. Bir Müslüman hasta bir Müslüman kardeşini sabahleyin ziyarete giderse 70 bin melek akşama kadar onun için dua eder. Akşamleyin ziyaret ederse melekler sabaha kadar onun için dua ederler. Ayrıca onun için cennette devşirilmiş meyveler hazırlanır. Enes bin Malik radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselamın hizmetinde bulunan Yahudi bir genç vardı. Bir gün bu genç hastalandı. Peygamber aleyhisselam onu ziyarete gitti. Baş ucuna oturdu ve halini hatırını sorduktan sonra ona Müslüman ol dedi. Delikanlı onayını almak istercesine yanında bulunan babasının yüzüne baktı. Her ne kadar inadından kabul etmese de Resulullah'ın hak peygamber olduğunu bilen babası Ebu'l-Kasım'ın yani Muhammed'in söylediğini yap dedi. O da son nefesini vermeden önce kelime-i getirip Müslüman oldu. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onu benim vesilemle cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek dışarı çıktı. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah.